dair. Kısa bir karşılaştırma olacak. Ee, öncelikle insan varoluşu açısından arzu tabloları görevini. Çünkü genel e, olarak kalabiliyoruz ki insanın e, doğayı, doğal bilimlerini aşan bir tarafı var. E, i̇nsan varlığı ve biz bu tarafa genellikle insanın bilim sahibi varlığı olması gerektirir. İlişkilerle geldik. E, arzu ise insanın doğal varlığını, belirli ve hayvanli görevimlerini sinirelim. Bu tarihine çeşitli genellikler, arsuyla e, akıl arasında, bilinç sahibi olma arasında çeşitli ilişkiler kurdular. E, aslında bu mesele çok genel olarak, klasetimiz en temel programımızdan birisi olan varlık ve düşünce arasındaki ilişki e, üzerinden de kurduğundur. Arsuz burada varlığın beliri teşkilerken, e, bilinç sahibi olması e, düşünce e, olmayı teşkiler. Kimi gelenekler ikisi arasında çok ciddi bir yararşı şey kurdu ve e, arzunun her zaman için akıl tarafından e, denetlenmesi ve e, kontrol altına alınması gereken kör bir gücü olarak aldılar. E, ise tam tersine e, bu ilişkide belirleri olanın arzu olduğunu, e, bizim irade sahibi varlıklar olduğumuzun aslında bir sabah olduğunu iddia ettiler. İşte örneğin bizim e, genel anlayışımızda irade düşüncenin arzuyu kontrol altına almasını sağlayan e, ve zihinsel bir yetik iken e, bu gelenekle ve aslında irade dediklediğimiz şey e, birbiriyle çatışma içinde olan farklı arzulardan en güçlü olanı ve baskın gelinir. Biz zaten onu arzuluyoruz, diğer yani her şeyi arzudurduğumuz gibi sadece onun seçtiğimize yönelik bir yanıtsama akıt içerisindeyiz. E, örneğin, e, hırsızlık yapmaktan Beni çeken şey, hırsızlık yapmak, ee, hoşlandığı için karşılıklı çevermeden alma arzunu e, deneyleyen ve ona baskın çıkan toplum tarafından kabul edilme arzudur. Burada ahlakini ilkeye değinerek iradenizi koyup e, hırsızlık yapmayacaksın türlü evrensel bir yasaya düşünsel olarak e, uymaktansa, o yasayı gözetmektense aslında e, bize olan şeyi toplum tarafından ayıplanma, Korumuzun ki bu da bir arzudur, e, istediğimiz şeye, sahi, bedelsiz sahip olma arzumuza baskı diyenlidir. Ama biz bir yalnız hava içerisinde bilinçli ve irade sahibi varlıklar olarak e, genel geçer evrensel ahlak yasalarını gözettiğimizi iddia e, Engel ve Spinoza ise e, bu ikisinin farklı olarak arzu ve e, akıl arasında çok içkin bir ilişki ve bağlantı olduğunu ve bu ikisinin birbiri üzerinden de anlaşılması gerektiğini ...söyleyen gelenekler içerisinde evlen alınabilir. Ama benzerlik hemen hemen burada biter. Çünkü Spinoza daha naturalistik bir yaklaşımın temsilcisiyken... ...evlen bu gelenek içine sokulamaz. Burada naturalistik yaklaşımdan kastettiğim şey şu. Arzu ve akıl arasındaki ilişkiyi, varlık ve düşünce arasındaki ilişki kurmanın iki yolu olduğundan söz edebilir. ...materyalistik bir yorum olarak yaparsınız, kurarsınız. Bu, spinozanın içinde bulunduğu materyalistik yaklaşım. İkincisi ise, doğayı tanrısallaştırırsınız. Ee, bunu yapmanın da, e, materyalistik olan ve olmayan yolları var. Bizdeki, vakti vücut algısı, e, doğa ve tanrı arasında e, kurulan ilişkide doğalık biraz tanrısallaştırmasına tekadü ederken... E, ...spinozanın monizmi, e, tanrı ve doğayı bir ve aynı şey olarak görmesi aslında tarımlının doğaçlam doğallaştırılmasıdır. Spinoza bu anlamda natüralistik geleneğe içerisine yerleşiktir ve Spinoza'nın arzu kavramını nasıl ele aldığında bu geleneğin içinden anlamak lazım. Natüralistik geleneğin temel dogrusu olarak seyirci şey her nesne, her şey, her fenomen içinde parçası olduğu, içinde bulunduğu bütünlük üzerinden anlaşılmasıdır. Yani o şekil hareketlerini, devrimini ve varoluş tarzını açıklayacak olan yasalar e, diğer tüm şeylerin hareketlerini, devrimlerini ve varoluş tarzlarını açıklayacak olan yasalar olmalıdır. Bu durumda insan varoluşunu, e, insan medeniyetini, insan uygarlarını, insan hayatını açıklayacaksınız. E, toprak kurunu, meşe ağaçlarını, e, jeolojik yapılarını açıkladığınız en temel yasaları dayanarak açıklamaksınız. E, bunun nasıl bir anlayış varacağını birazdan e, tartışacağız. Şimdilik e, Spinoza'nın arzu kavramını anlamak için e, bahsetmemiz gereken şey Koratus kavramı. Koratus kavramı e, Latince'ye Koratere'den geliyor ve arzını çabalamak. E, Spinoza için insan arzusunun e, onun metotiziğindeki karşılığı Koratus'tur. İnsanın tüm arzuları temel ve gençler bir çabadan yürür. E, bu çabada Varlıkta kalmaya uğraşmak ya da varlıkta seba diye sert prezervation yani kendi varlığını devam ettirmek ve korumak çalıştır. E, Korantus ile ilgili iki önemli nokta. Birincisi, e, Korantus'un sadece biyolojik organizmalar için değil, tüm şeyler için geçerli olan bir çaba olduğunu söyleyebiliriz. E, bu birisi, birincisi, bu biraz garip bir açıklama ilk başlar çünkü bu şu demek, ee, sadece e, hayvanların, bitkilerin ya insanların çabaları yoktur. Aynı zamanda sandalyelerin, su, su, su şişelerinin, masaların da bir çabaları vardır. Ee, i̇kincisi, e, bu çaba ilişki şekilde eleksel değildir. Bu da bizim genel e, arzu anlayışımıza biraz ters bir anlayış. Çünkü biz arzulamayı e, bir şeye yönelme olarak algılarız. Eğer bir şeye yöneliyorsak onun amacı bir eleği vardır. Ama skinoza'ya göre Doğada hiçbir şekilde erek yoktur. Arzuların hiç yoktur. Ee, bu ikisinin nasıl anlamamız gerektiğini öğren, görmek için yani doğada tüm şeylerin biraz çabaya sahip olmaları ve e, bu çabanın hiçbir şekilde ereksel bir çaba olmadığını anlayabilmek için iki şeye bakmamız lazım. Birincisi Descartes'e, ikincisi Spinoza'nın ontolojisine. Tözler ve Töz ve e, modlar arasındaki ilişkinin yapısına. E, Spinoza, Coratus terimini Descartes'tan ödü uçalır ve e, Descartes'te ee, bu terim yaklaşık olarak şu ifadeler: Bir şey belirli bir tarzda hareket edilmeye belirlendiyse, dışarıdan bir başka şey tarafından, bir başka şekilde belirlenmediği sürece o hareket tarzını devam ettirmeye çabalar. ve burada fon alt üstü Bu bizim bildiğimiz aslında hareketin korunumu kanunu. Eğer bir şeyi iterseniz, o şey bir başka şey çarpmadığı sürece, bir sürtüm olmadığı sürece sonsuza kadar hareket etmeye devam eder. E, Spino, e, Descartes bu mekanik bir konuyu, aslında bir fizik yasasını e, emeksel bir şekilde anlatmayı tercihlemiş ve buna konar tüslemiş, çaba demiş. E, Spinoza da tam olarak Descartes'teki bu anlamıyla alır ve o anlamıyla kullanır e, ve bu hareketin e, tüm modların, yani Spinoza'nın metafizliğine bağlanan tüm teki şeyler, evrenin toplamının e, devletiminin temel ikisi olduğunu söylüyor. Yani her şey hareket ediyorsa, bir şey hareket ediyorsa o neye hareket ediyorsa etsin, delinin ne olursa olsun o şey Yani yüz kızarmadan da olabilir ama yüz kızarıklığı yüz olmadan olmaz. Burada töz olan Yüzse ise tekil şeyler yüzün kızarması, beyazlaması ve birlikleri olarak anlaşılabilir. Yani tüm tekil şeyler tek tözün e, sunulu sınırlı bir anlamda ifadesidir. Bu da e, Spinoza'nın tözünü e, mutlak bir varlık devrimi olarak anlarsak, boş uzan yerine o zaman tüm şeylerin nasıl hayatta kalma çabasına sahip olduklarını anlayabiliriz. Tözler onun ifadesi oldukları için, modlar sözün ifadesi oldukları için tüm modlar sözün o kendi devin, deviniminin bir ifadesidir. Ama farklı derecelerde ifade edilir. Mod ne kadar karşılaşırsa çözüm sıfatlarını ve delinimlerini o kadar ıı, daha iyi, daha ıı, kesin olarak ifade ederler. Yani biz bir sandalyede hayatta kalma çabası olarak adlandırdığımız delinimi o ikiyi göremezlerken biyolojik varlıklarda daha rahat gözlemlebiliriz ya da insanda çok daha rahat gözlemlebiliriz. E, bu anlamda e, insan e, arzuları da Doğadaki tüm diğer her şeyin sahip olduğu arzunun çok daha karmaşık bir biçimidir ve doğadaki tüm diğer şeylerin e, değerini açıklayan yasalarca açıklanmalıdır. Bu anlayışın bizi getirdiği yerde e, insan bağlanmış tarzıyla diğer bağlanmış tarzları arasında e, en temel e, felsefi alanların bir niteliksel farkın olmamasıdır. E, bizim insani olarak algımız tüm kurumlar ve yapılar, tüm fenomenler, bizim varoluşumuzun estetik boyutu, bizim varoluşumuzun etik boyutu, bu anlarda insan varlığının doğanın dışına taşıran e, niteliksel olarak ayrı fenomenler değildir. Tam olarak e, doğal süreçlerin daha karmaşık bir yapılamasıdır. E, Örnekler e, şöyle örneklerini bir toprak kuruğunun varoluş e, tarzı ile insan e, türünün varoluş arasındaki tek fark niteliksel faktör bir olarak bu ikisinin varoluşlar sayesinde herhangi bir fark belirlenemez. Ee, bunu insanın öteki ile ilişkisi üzerinden düşünürsek, Spinoza'ya göre öteki ile olan ilişki e, insan için özsel anlamda belirleyici bir ilişki değildir. Yani öznenin ortaya çıkması için bir başka özne ile karşılaşmış, e, karşılaşma olması gibi fenolojik bir koşul yok bunun ortada. E, Bireyler arası, bir Spinozo şunu rasyonel bir birey için bu dünyaya en faydalı şey bir başka rasyonel bireydir. Ve toplumsallığı bu şekilde açıklar. Ancak e, buradaki <gülüyor> bir başka rasyonel bireyin yönelme, için e, kendi bir kurma arzusundan ya da özvericilik tanınma arzusundan kaynaklı değil, hayatta kalmaya yönelik çok daha iyi strateji olmasından kaynaklıdır. E, bu Spinozo yorumuna e, Yönelik e, şu itiraz getirilebilir, yani Spinoza, Konatus'un temel bir arzu olduğunu söylerken bütün yap, yapıp etmelerin temelinde bu olduğunu söylemiyor olabilir. İnsan varlığı sadece e, hayatta kalmayan bir karmaşıklar, karmaşık stratejiler değil, aynı zamanda öz belirleri de içeren e, ve sadece dışsal belirleri de değil, İçsel delillerinin de, de e, e, var olan bir yapı olduğu Spinoza'dan savunulabilir. Örneğin e, Spinoza, bilgi adam ölümden korkmazlar. Ya da korktuğu en son şey bilgi adamıdır. Eğer bilgi adamın da diğer her şey gibi en temel motivasyonu, hayatta kalma, varlıkta sebatsa o zaman en büyük birbiri de ölüm olması gerekir. E, buradaki yorumcular aslında öz delillerini, yani varlıkta kalmaya çabalamak değil de belli bir de bağlamaya çabalamanın Spinoza'da da e, bulunabileceğini iptal eder. E, yine e, Eti'nin son kitabında, beşinci kitabında Spinoza insan aklının e, tözün bilgisini arzuladığını söyler ve insan tözü bildikçe e, zihnin bir bölümü sonsuza katılır ve sonsuzlaşır der. Bir tür ruhu bölümsüzlüğünden bahseder. Burada en azından şunu göreviniz, Bu iddia, eksistansiyoloji yaklaşımında eee insanın bir arzusu, tözü bilmeye yönelik ve bu arzunun zorunlu olarak eee sert arzusu olduğu iddia edilir. Yani hayatta kalmanın, hatta hayatta iyi bir şekilde kalmanın bir çok yolu var ve bunların belki de çok azı tözün bilgisi, metafizik ontolojik bir bilgisi gerekir. Demek ki buradaki bu bilgiye yönelmek, aslında insanın e, tözle olan bütünleşme arzusunun, ki e, bu e, cinsel bir arzudur, e, bu arzunun bir ifadesi olarak okunabileceğini e, söylenir. E, bu meşhur itiraz olmakla beraber, e, Sikironsa'nın beşinci kitabı diğer kitaplarla etkinin geri kalırdı, ciddi bir gerilim içerisinde ve buradaki bu özellikle örgüsüzlük kısımlarının iki kitapta hiçbir karşılığı yok. Çünkü Spinoza'ya göre insan zihni daha doğrusu her şey bir bağlan bedenin fikridir, iddiasıdır ve o beden varoldukça vardır. Eğer beden ortadan kalkarsa o fikir de ortadan kalkar. Örneğin bu arıf fikirlerinden bir tanesi. Ee, sonuç olarak Spinoza'da öz bedenin meselesi çok ufak bir e, izlek olarak kalmakta ve Spinoza'nın genel e, kitabının genel gidişi bizim insan varlığının, insan varoluşunun tüm boyutlarıyla, tüm estetik, cinsel etik boyutlarıyla beraber... ...aslında doğal bir yaşam olduğunu ama onun sadece çok daha karmaşık bir ifadesi olduğunu iddia eder. Hegel için ise Arzu, Özgülinç'in Arzusu, ki Özgülinç genel olarak Arzudur'da Hegel e, hayatta kalma arzusunu da içermekle beraber bunu indirgeyemez ve e, tözle tekrar bir substance ile tözle tekrar bir araya gelmek, o vakit birliği kurma e, ve bunu belirli bir tarzda var olarak kurma arzusunu yani öz geliminin arzusunu içerdiğini söyler. Bu daha önce bahsettiğimiz doğa ve e, tarzı birleşmesi varlık ve akıl birleşmesinde Hegel daha çok e, Varlığı rasyonelize eden e, görevine oturur. E, bu şey demek değil ama yani e, Hegel'in bunları dualistik kabul ettiği ve e, dualist sonsuz bir zihnin tezahürü olduğunu iddia etti anlamına gelenler bu. Bu sadece varlığın içkin bir rasyonellesi olduğunu ve aklı da e, dışsal bir varlı olduğunu bu ikisini birlikte aynı olduğunu iddia engellisi ee, anlamına gelir. Bunun akıl ve e, arzu arasındaki ilişki üzerinden bunu okursak bu şu demektir. Ege'le göre arzunun içki bilin rast noktası vardır. Ee, ar arzu terebinin fenobolojide öz bilinç kısmında ortaya çıkar ee, ve Ege'le öz bilincin genel olarak arzu olduğunu söyler. Ee, fenoboloji e, doğal bilinci e, bilinçin doğal kavramından e, felsefi bilince ya da daha olgun biçimlere e, geçişi idealize edilmiş bir yolculuğudur. E, bu yolculuk en dolayımsız bilinç halinden başlar. Nesnesini en dolayısız haliyle anlamaya çalıştığımız bir bilinç durumundan başlar. E, Duyusal etkinlik. E, sonra nesnesini bir şey olarak, çeşitli niteliklerin bir araya geldiği, bu niteliklerin bir bütünlüğü oluşturan bir şey olarak algılayan. Biçimde. yani algıya geçer. Ve en sonunda da e, şeylerin bir komünitenin parçası olduğunu ve o komüniteye hüküm süren nedensellik e, ilişkilerinin bir e, ürünü olduğunu iddia eden anlatla e, devam eder. Ve en son olarak bu anlaklarda ödemeyecek e, geçeriz. Burada e, aslında Kant'ın e, ilk de yaptığını, paralel bir de yapı kurduğunu söyleyebiliriz. Ne gelir? Ee, sensör e, karta e, duysal verilerin e, formlar araçlarda verilmesi, duysal teknikle ilişkilerini örneğin, Örvey'in aldığı kısmı e, karta bir mesleği, bir sosyal bir mesleği olarak e, deneyimli bir mesleği olarak aldığı için e, ihtiyaç olan bu e, sintez, synthesis of e, apprehension. Özlerini ve her yani tutuculuk nasıl çeliş çok emin değilim şu anda e, denk geldi ve son olarak da Ağustos ayında e, kanteki e, e, kategorileri, altın atölye kategorilerine e, tam olarak denk gelmiyor. Bu bir tür paralel okuma olarak zihni bu e, çeşitli yetilerine denk gelen e, bilme durumları olduğunu söyleyebiliriz. E, Burada bu yolculuk sırasında bilincin eee ilk varsayımı nesne karşısında bağımsız olduğu e, ve kendisinin doğru doğru bilebilmek için nesnenin doğasında eee uyum sağlaması gerektiğini, kendisindeki imgelerin nesnedeki şeylere denk gelmesi gerektiğini e, düşünür ve hakikat momentini nesneye yatırır. Ancak e, bu yolculuk sırasında bilincin deneyimlediği şey bilinç türleri değiştikçe nesnenin de değişiyor olmasıdır. Yani e, duygusal pekinlikteyken, nesne şimdi ve orada olan bir şeyken nesnenin söylediği tek şey şimdi ve orada oluyor olması iken öyle ağlı kısmında nesne daha e, işte çeşitli özellikler olan, çeşitli biçimleri olan bir şey, bir eşya. E, daha sonra Andristanya e, kısmında, anlat kısmında, kısmında nesne e, bir parçası olan ve o dünyadaki süreçlere tabi olan bir şey olarak ortaya çıkar. Burada bilinç e, bilme elinde kendi etkinliğini farkında olur, Kendi e, biçimleri değiştikçe, vesinin de ve biçimleri değiş, e, değiştiği ve bilinç elinde özsel olanın, hakikat olan kendisinde olduğunu farkında varır ve kendisine verilir. Yani öz bilinç ortaya çıkar. E, eğer burada Bilincin kendine önermesini, yani öz bilincinin, ilk ortaya çıkışının sadece negatif bir moment olduğu sefer. Ee, bu, şu demek aslında, Jişek'ten ödünç alırsak, öz bilinç dediğimiz şey bir yarıktır. Ee, Var olan değer her şeyle, her şey arasında oluşmuş bir yarık. Ee, çünkü ben dediğimiz şeyi tanımlamaya kalktığımızda, söyleyebileceğimiz tek şey, tam olarak söyleyebileceğimiz tek şey, e, ben, Olmayan bir diğer her şeyden farklı olalım. Ee, Daibiz'in bir metaforu vardı. <gülüyor> vardır. Ee, bendik, gören göze benzer. Bütün dünyayı, bütün doğayı görür, anlamlandırır, bir yerlere koyar ama kendisini göremez, kendisini yönelemez. Bene dair verdiğimiz tek şey, ben kendim işte bir insanım, e, bir erkeğim, cinsiyetim var, e, bir millete tabi, bir diğerlerden olduğum, çeşitli sosyal ilişkilerim var çeşitli öznel durumlarım var, zihin durumlarım var vesaire. Ama bunların hepsini şöyle, bu şekilde bir başka bir yerde paylaşıyorum. Beni ben yapan, orada bana tekliliğimi veren şeyin ne olduğu, diğer şeylerin yaptığımız tanımlama tarzında tanımlanabilir bir şey değil. O yüzden Neger burada benim ilk ortaya çıkışımın, ilk özgürlüğün ilk belirlerişimin tamamen negatif bir moment olduğunu söylüyorum. Ee, ve bunu söyledikten sonra da bu nedenle ben bir arzu topar. Ee, şimdi bunu şöyle almak gerektiğini düşünüyorum. Ee, benlik doğanın geri kalanından bir yarılmaysa, bir ayrılmaysa bu benlik temel motivasyonu, temel gelinimi doğanın geri kalınıyla olan birliği tekrar kurmak olacaktır. Ee, öz bilinç sahibi bir varlık zorunlu olarak doğadan ayrılır ve parçası olduğu doğayla tekrar ıı, birliği kurma ıı, motivasyona saygıdır. İkinci olarak, ıı, bu birlik, doğayla kurulacak olan bu birlik, ıı, sıradan diğer doğal tesislerin kurduğu gibi bir birlik olmayacaktır. Yani bu <gülüyor> ıı, özne, doğayla birliği, öz belirlerin dolayımı kurmayı arzular. Yani özne sadece doğal bir bütün olmayı değil, sadece varlılmakla devam etmeyi, değil. Aynı zamanda belirli bir tarzda varlılığı arzular. Bu arzun kaynağı ise öznenin bu kendisinde bulunduğu e, ayrıcalıklı konu olduğunu söyleyebiliriz. Yani özne bir yarık olarak hatta bilgi ilişkisiyle resmeni kurduğu bilgisayar ilişkide özner belirleyici olarak deneyebildiği sürece kendisi için aynı şekilde özner ve bağımsız bir alan talep edecektir. İşte Hegel'e göre arzunun iki belirlenimi fenolojide özgürlüğün bir arzu olarak ortaya çıkmasının iki belirlenimi budur. Birincisi kendisini össel ve e, bağımsız bir şekilde <gülüyor> belirlemek, özbelirlenim. İkincisi e, doğayla vahdeti tekrar kurmak. E, ikinci olarak e, özbelirlenimin e, bir pratik meselesi, bir edin meselesi olduğunu ve öz de ne olduğunun ancak bir pratikte bir elinde ortaya çıkacağını, e, teorik olarak öz bilinci bu anlamda anlamanın mümkün olmadığını söylüyor. Daha doğrusu öz bilincin bu arzusunu teorik olarak tahmin etmesinin bir olanağının olmadığını anlatır. E, çünkü bilissel ilişkide, teorik ilişkide zaten e, öz bilinç nesnesinin bağımsızlığı olmadığını deneyelim işte. Bu bağımsızlığı olmadığını demek, hani biz baktığımız için var oluyorlar ya da bizi de onu istediğimiz şekilde var demiyoruz, deyip ee, bilissel ilişkide nesnenin ne, olduğunu, ne olduğu aynı zamanda öznenin bilissel yapısının dolayını da ortaya çıkar. Kavak üzerinden düşünürsek bizim e, fenomenleri anlama, bilme tarzımız aynı zamanda bizim zihnimizin öznen yapılarını da e, ifade eder, yansıtır. Bu ne demek? Şöyle de örneğin düşünelim, bir kedi yürürken önüne bir şey düştüğünde İlişli ve bütün dikkatini e, bütün dikkatini düşen şey kedi için onun düşmesinin bir nedeni yok, yukarı bakmaz. Çünkü kedi onu kendi tekiliği için aldılar ve onun bir komite içinde dedi, neden neden sonuç içinde algılamaz. Biz ise işte aklın kategoride neden sonuç ilişkileri içinde anladığımız için bir şey varızın sonrasında ya da öncesinde yukarı bakarız. <gülüyor> Öğretmeniz arzusunu e, doyurmak için, tatil etmek için doğaya yöneldiğinde Eğer bu tatilin doğada da sağlayabileceğini çünkü doğada yaptığı şey sadece tüketmek olduğunu, yani kendi bağımsızlığı doğada var edebileceğini söyler. Kendi bağımsızlığı var etmesi demek, nesnenin doğal tarafından verilmiş biçimde yatsıyıp, ona başka bir biçim verip kendisini bu biçimde tanımasıdır. Bu e, en basit emek sürecinden ee, ...çok daha karmaşık olarak algılıklı sanat vermek kadar temel mesele e, karşısında bulduğun biçim ve yatsı kendi biçimine verebilmesi kendisini bu elinde tanıyabilmesidir. Doğayla e, tek başına bir karşılaşmadan özgür için bunu yapamayacağını sonra. Yine bir aramışı kurarsak bu şu demek. Robinson Cruz'un 20 sene sonra hayal bu muhtemelen. Çünkü doğayla tek başına ilişki içine geçen bir insan ötekinin dolayımıyla değil de o dolayımsızlık e, içine... Yani bulan bir insan, e, öz bilinci, öz belirliliği arzusunu bu ilişkide tatmin edemez. İşte ancak bir öteki, bir başka öz bilinç Dolayısıyla ile bu hem doğayla birliğini kurabileceğini hem de öz belirlilerini bir şekilde kurabileceğini söylenen Eğer, Buradan tabi Meşhur Köle Efendi gerekir bunu anlatıyor aslında. E, sonuç olarak... <gülüyor> Engel ve Spinoza'da arzunun ve e, insan bağlamışının arzu açısından ele alınışının e, arası, e, arasındaki temel farkın ikisinin e, modlar ve töz, ile töz arasındaki ilişkiyi anlamadaki farklılığından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Spinoza'da e, modun kendi bağımsızlığı yokken sadece tözün bir ifadesi olduğu için e, Spinoza'da modların öz belirlenimleri yoktur tüm e, belirlenin bir yani zinciri dışsaldır. Yani bir mod belli bir şekilde bağlamda belirli bir şekilde hareket etmeye kendisinin dışından belirlidir. Engelle ise öz bir yarım olduğu için ve bilissel ilişkilerde sahip olduğu bir otoromda, bilissel ilişkisinden gelen bir sahip olduğu için modla töz arasında bir ayrım oluşur ve öz bilincirde Temel arzusu, hayatta kalmaya devam etmek değil, bu ayrımı aşmaya ve tözde olan bildiğini, vatetini tekrar kurmaya yönelmek yani tilser bir anudur. Ee, buradan baktığımızda, insan varoluşunun duayı aşar olarak gördüğünüz çeşitli e, kurumların, temel birleşiklik, işte estetik örneğin, aslında insanın e, <gülüyor> e, hayatta kalmak için geliştirdiği, e, daha karmaşık stratejiler değil, e, insanın kendi kökensel, avuçsuzluğunu tatmine yönelik oluşturduğu kurumlar olduğunu söylediniz. Ve yine son olarak, bir insanın ötekiyle olan ilişkisi, bir özne'nin başka özneyle olan ilişkisi, öz, özne'nin belirleni için, özne gelen bir ortaya çıkması için zorunlu bir öye, içsel bir öye olduğunu söylediniz. Spiroza'ya, Spiroza'nın aksini. soracağım daha doğrusu kendimle öleceğimi. Şimdi bir yandan çoğu Hegel yorumcusu, e, mesela koyuvede bunlardan biri, Arzunun mutlak timin hareketinin temel dinamiği olduğunu bize söyler. Hatta Hipolik'te başka bir yerden e, Arzun insandaki ki olumsuzun gücüdür e, kabuline yaslıyor. Yani Arzun temel bir hani tarihin motoru motoru ilerleticisi olduğundan e, çoğu Hegel yorumcusu söyler. Ama Hegel mesela Efendinin arzusundan bahsederken Efendinin arzusunda çıkmaz olduğunda e, olduğunu söz ettikten işaret ettikten sonra mesela kölenin arzusundan bahsederken tam olarak şöyle e, Öte yandan emek çalışma durdurulmuş ve denetlenmiş arzudur. Geciktirilen yetiştir. Başka bir de işte, emek oluşturur ve şekillenir. Şimdi burada şey sormak isterim. Tarihi Hegel'de İlerletecek olan kölenin emeği midir? Bu anlamda tarihin motoru egal arzudur, emek midir? Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. Tarihin içgiri meden sadece fenolciden bakarsak fenolcici yerinde bir şey zaten e, kölenin arzudur. Efendi değil sonuç olmaktadır. Yani yaşam sürecine gelin ördesidir. Artık efendi hiçbir şeyin içim vermeler, hiçbir şey yansıyamadan tüketmektedir. Ee, o arzulara sahip olan ve bunun e, tanrinsizliği yaşayan kölenin denigillerini diyoruz. Ee, peki tarih okumasını aynı sözlerinden yemeyeceğiz? Yani emek mi tarihi görüştürüyor? Yoksa arzulu aslında e, bizim genel bilimsel açıklamalarımız daha e, materyalistik e, bir anlayışa Koyarız. Yani tarihi okumalar, tarihteki çeşitli e, yapıların kendi aranındaki e, ilişkinin bir ürünü olarak algılamaya daha yaptığınız zaman e, <gülüyor> Hegel açısından bakarsak, çeşitli yolunu <gülüyor> reddetmeyecektim ama Tarihin de bundan ibaret olmadığını söyleyecektir. Yani evet, el-el tarihteki derinli bir motoru olabilir, temel-elediyen bir motoru olabilir ama insanın çinsel e, yapısının da e, tarihin derinliğine çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyecektir. E, ben bir örnek vereyim isterseniz. E, bu göbek üstüne işte diye bir yer duyuyoruz mu? Urfa'da yeni bir keşfedildi. Urfa'da evet. Ee, bunun özelliği e, daha tarım toplumuna geçilmeden bin yıl önce e, devasa bir tapınağın içerdiği müşterilmesi. Ve hatta şu anda e, antropologlar ve çeşitli e, bilim adamları tarım toplumuna geçişi bu tapınağın inşasının tetiklemiş olabileceğidir. E, söylüyorlar. Bu arada tarım toplumunda dünyada birden fazla yerde bağımsız olarak da geçiyor. Yani i̇llaki bu değil. Ama burada şununla karşılaşıyoruz. E, şöyle okuyabiliriz. E, bizim genel e, materyalistik tarih anlayışımızda e, insanlar tarım toplumuna geçerler. E, buradan bir birikim olur. Bu birikimle biz taş ustalarının rahipleri besleriz. Ve e, bu sınıfların oluşuyla tarihte yeni kurullar ortaya çıkar. İşte zaten köy <gülüyor> kuruluşunda önce köy kurulur, köylüler bir sonra ortasına bir tapınak inşa ettiriyor. Ama bununla e, köy yokken, ortada yer, yani yokken ağacı toplayıcıların bir tapınak inşa ettiriyor. Bu tapınak tarihi bundan yaklaşık 12.500 ölçüyü. Milankojo 10.500 ve karım toplumuna geçirmesiyle arasında birkaç yüz ufak var. Daha öncesi. Yani e, Şöyle bir örnek vereyim, bu tapınak çok şeyli bir tapınak, çok ayrıntılı bir tapınak. E, İşlemeli falan, çok ilginç güç boyutlu kabartmalar var, çok farklı hayvan tasvirleri var. Ve sene Mil. 1500. bu İngiltere'nin ünlü Stonehenge'i e, Mil. Önce 4.000, pardon 6.000. Ve sadece 3-5 tane iri kayanın birbiri üzerinde oturtulmasından oluşuyor. Burada bizim karşımızdaki tarihsel sitaların çok daha karmaşık diye. Yani bu adamlar taş işlemiyi biliyorlarmış, bu adamlar dairesel, çeşitli geometrik figürlerden haberler varmış ve bir dinleri varmış ya da dinsel, timsel bir anlayışları varmış ki buna yönelik bir tapınak inşa etmişler. Bunun adı işte T Tehliye diye geçiyor. Sonra o tapınanın bütün benzerleri Arun Odu'da ve Orta Odu'da birçok yerde rastlanıyor. Yani bu, hani Hegel hatta bakıp, tarihte Hegel hatta çıkan böyle bir iddian yok. Ee, ama tarihi öyle de şöyle okumak zorunda da değiliz. Yani tarih emek üzerinden dediler, tarih insanların cinsel, metafizik e, motivasyonlarının üzerinden dediler. Tarihteki bir dönemi, bir krizi e, o dönemin emek yapısının gerektirdiği toplumsal yapılanma ve bu yapılanmanın ürettiği e, dinamiklerle noktayabiliriz. Ama bir krizin ortaya çıkmayışını bu krizi, dinamikleri baskılayan cinsel eğitimlerden de yani fark bu. ikisi üzerinden okumamıza da e, izin verir. En azından bu bölgeye yönelik biridir. Teşekkür. Belki ee, küçük bir yorum olacak aslında da sarah'nın söylediği eklemelerden de. Bu e, kitap sonunun <gülüyor> için çok alkış Tamam, bir kısa. Zaten bize 200 kadar Türkçeleştirmesinin çaba olması zaten geldi. İçinde bir ereksellik taşıdığı için bunun eee materyalist paydaşındaki tarafında gerginlik olarak çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerginlik olarak çevrilirse e, içindeki o Türkçe e, çabanın taşıdığı erekselik anlamda dışlar. E, genel olarak hani bir felsefenin karikatür vizeleştirilmesidir. E, belki iddializm ve matalizm arasında paylaştırılması ama bu da hep e, öyle bir e, dikkatli oraya yoğunlaştırılmış durumdayız. E, Zerhattin o arzunun durdurulması olarak emek düşündüğümüzde e, i̇dealist felsefenin bir yerde sanki e, varı e, içini hiçle doldurmak zorunda kaldığını söyleyebilir miyiz? Çünkü Hegel'de arzu bu noktada eğer emek arzunu durdurulması olacaksa arzu tam da kendisini hiçin içine e, atabilme olarak yorumlanabilir mi? Emek de sanki e, bir süreliğine hiçle yüzleşmeme olarak düşünebilir mi? Tabii burada emeği e, materyalist taraf kendisine e, büktüğü için... Ee, sanki şeye getirir tekrar yaşamı sürdürme çabası aslında e, Spinoza'nın e, çabasının yaşamı devam ettiği olarak yorumlanması da tamamen materyalist tarihinden bükülmüş tarafıdır yoksa onda da hiçe e, kendini hiçe bırakma olarak e, değerlendirilebilir ee, şimdi öncelikle bu hiçe titreşim konusunda biraz düşünmem lazım e, ama şu konuda e, bir şeyler söyleyebilir Yani Hani felsefeli, materyalizm ve idealizm olarak iki ayrılması Aslında hepimizin bu konuda söyleyeceğim bir şey yani her belirli bir yatsı yolojik sözlerinden İlerce bir, bir şey e, bu tür ayrımlar şeyler kendi ayrımlarında anlaşılmaya çalışıladıkça e, boşluk, soyutlama ayarlar ve karşılıklar arındır. Yani mantıkları nasıl ki e, arı varlık, saf varlık mantıksal sonucuna gittiğinde e, hiçliğe dönüyorsa kavramsal olarak ve e, hiçlik olarak hiçlik mantıksal sonucuna gittiğinde varlıkla aynı belirlenileri gösteriyorsa orada bize şunu anlatıyor. Yani e, mutlak bir idealizm mantıksal sonucu materyizme varır. Mutlak bir materyizm mantıksal sonucu idealizme varır. Bu ikisi arasında bunları ayrımları içinde de düşünemeyiz. Yani ya arzuyu rasyonelleştirmeni, ya da aklı gülüleştirmeniz anlamında çıkar bu